Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazalem Esran'dan, Banu Mağsoy ve Yıldıray Karakeç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 Bahsedeceğiz tabii nasıl değişiyor hemen yani çocukları çocukların yokluğunu fırsat bilip iki güzel romandan söz edeceğiz evet, bugün. Ee, benim bahsedeceğim kitabın adı Ke Dünya. Kedilerin Kayıp Adası. Ke Dünya mı Ke Dunya mı? Ben Ke Dünya diye okuyorum hep onu. Ke Dunya da olabilir doğal olarak aslında Ke Dünya belki de aslında yani burada Ke Dunya yazıyor. Ama niye Yıldıray bunu ömrü boyunca ke dünya diye ben okudu? Ben de öyle okuyorum çünkü. Şimdi i̇şte, ee, fark ettim kapakta Evet, güzelmiş görünce. bu. Çok hoş bir an yaşamış olduk böylece. Ben hep bunu ke dünya diye okudum. Niye bilmiyorum. E, paraşüt kitaptan çıktı bu. E, kitap, e, Rus yazar. Çok rastlamıyoruz çağdaş Rus yazarlarına değil mi? Evet. Çocuk kitaplarında falan. Ama bu bir Rus yazar. Anastar Robinette's. Ee, yazmış. Kitap İngilizceden çevrilmiş. Türkçe'ye. Ne yazık ki Rusçadan değil İngilizceden. Ama orijinal İngilizce olabilir mi kitabın bilemedim yani. Hani olur ha, olmuştur. Ee, onu bilmiyorum ama kitap İngilizceden çevrilmiş. Eda özgün Doğan adı Çay Rusça. tarafından. Evet, özgün adı Rusça. Ee, hatta Atlantis e, İngilizce adı. Burası bu da herhalde ona benzer bir şey yazıyordur. <Gülüyor> Rusça'yı okuyamıyoruz ikimizde ama ee, kitabın resimlerini de Ali Çetinkaya. Yapmış. Bir ee, ya aslında burada bir parantez açabilirim ya şimdi Ali Çetinkaya resimleyince ben başka türlü hissediyorum. <gülüyor> yani böyle e, onun nedeni de Ali Çetinkaya'yı Kayayı çok e, elimde büyüdü. <gülüyor> çok küçüklüğünden beri tanıyor olmam yani e, hani o bildiğim kadarıyla çizerliği e, ortaokulda sıraya çizdiği e, ilginç resimlerle başlamış ama. Hani ben onun daha sonraki işte e, eskizlerini, çizme çabalarını, işte güzel sanatlara giriş çabalarını hepsini biliyorum. Gördüm yani gözümle. E, o yüzden de bana ayrı bir keyif veriyor Ali Çetin Kaya'nın resimlediği bir kitaptan söz etmek. Neyse bu parantezi kapatayım, kitaptan evet. bahsedeyim. Kedunya e, kitabı da, İngilizce adının daha kolay ele verdiği gibi bir aslında e, kayıp kedi dünyası macerası. E, şimdi kediler e, kahramanımız daha doğrusu baget. E, işte 12. kattaki bir evde yaşayan sıradan sarman bir e, ev kedisi. Hı hı. Fakat işte e, sürekli aşağıya gelip miyavlayan bir tane tekir var. Gözcü falan buna. Hani çok zarif bir tekir. Hı hı. 12 kat yukarıdan görebiliyor Artık yani. biraz ağaca tırmanıyordur. Biraz bir şey. Bu dışarı çıktığında bir karşılaşıyordur. Falan bir şeyler. Hı hı. Bir şeyler yani. Şimdi hani o kadar şeyi Türk filmi seyretmek için bu kadar uyanık olmamak gerekiyor. Ondan sonra ee, işte şey e, bir şekilde onunla hani bir iletişim içinde, ilişki içinde işte birbirlerine aşıklar. E, ve onu alıyor, e, büyükannesine götürüyor. Bir yaşlı bir tekire. Hı hı. İşte bu noktada yaşlı tekirle karşılaştığım sahneden itibaren ben sürekli Mercedes Valdesi düşünüyorum. Kübalı, şarkıcı, benim bana göre büyücü. Ee, herhalde öyle bir yanı var ee, Niyesi onu çağrıştıran bir büyük anne tekir düşün ee, bir kahin bu aynı zamanda bu tekir ve e, diyor ki bizim bagete evladım diyor sen diyor bizi kurtaracaksın Aha seçilmiş kişi Tabii miymiş? tabii. Nasıl yani filan diyor. İşte gideceksin diyor. Kayıp kıta. Kedunya'yı bulacaksın. Bak kedunya diye alıştım hemen demeye. <gülüyor> ee, ondan sonra efendime söyleyeyim. İşte oradan e, bizim koklamamız gereken bir çiçek vardı. Bak adını unuttum. E, işte o çiçeği alacaksın. Kedin patı <gülüyor> e, çiçeğini alacaksın. İşte onu buraya getireceksin ki biz e, tekrar dokuz canlı olabilelim. Tabi, Allah Allah. Ya nereden tabii nereden çıktı bunları? Ne falan. Ee, büyük anne de Tekir'e soruyor. Bunu çöpten buldun ya mı? Bu hiçbir şey bilmiyor falan diye. <gülüyor> ama diyor ki bizim diğer Tekir'de. O ev kedisi. <gülüyor> ev kedisi tabii. Apartmanda yaşıyor. Tabii, tabii. Ee, neyse sonuçta onu anlatıyorlar. Bir de aslında başından daha önce geçmiş bir macera var. Yani bu kitabın bir öncülümü var emin değilim ama kitapta Baget'in daha önce yaşadığı bir maceradan bahsediliyor. Ee, yine Bayağı büyük bir macera aslında. Yine anladığım kadarıyla zamanda sıçrama içeren. ne güzelmiş. Belki bir öncül kitap vardır hı hı. bundan öncesi. Bilmiyorum onu. Olup olmadığını anlayamadım baktığım şeylerden. Oku... Yani okuyamadım çünkü çoğunu. O yüzden anlayamadım Rusça şeyleri okuyamadığım için. Ee, öyle bilgiye rastlamadım. Ama belki vardır. Ee, i̇şte bu sonra Kedunya'nın hikayesini anlatması gerekiyor tabii. Büyükannenin. Ee, o yaşlı tekirin hı hı. buna. Ee, şey varmış... E, söyle, e, denizlerin tanrısı vardı ya hani Poseidon. Hayır Pisidion. Pisidion. Pisi, pisi. pisi, pisi pisi? pisi evet. <gülüyor> Ondan sonra o <gülüyor> işte bir gün böyle okyanusun ortasına bir adaya çıkıyor, bakıyor şahane bir panter diyor ki pantere gel seninle evlenelim diyor. Çok güzel böyle var falan panter diyor ki ya tamam evlenelim de diyor hani, nasıl olacak işte diyor altı tane çocuğumuz olacak diyor. O da diyor ki ya sen ölümsüzsün ben ölümlüyüm nasıl olacak yani çocuklarım ölecek mi ölmeyecek mi? ölümlü mü değil mi hani daha doğrusu onda diyor ki o zaman şöyle yapalım diyor işte yavruların diyor işte alt tane yavru olacak dörde erkek işte biri beyaz biri siyah biri e, işte bir şey biliyor. biri bilmem ne evet işte sonra bir tane benekli bir tane e, işte tekin olacak falan iki tane de dişi olacak işte bunlar diyor kedin patı kokladıkları sürece dokuz canlı olacaklar neyse ondan sonra bunlar evleniyorlar işte bu altı yavru dünyaya geliyor. Her birinin başka meziyetleri var. Mesela beyaz kediler, mesela Ankara kedileri, man kedileri falan bunlar ak büyü yapabiliyorlar. Ha. Siyah kediler kara büyü yapabiliyor. İşte ee, bir tanesi mekanı aşabiliyor. Hani ha -ha. Öyle bir özelliği var. İşte bu sarmanlar falan şey, tekirler falan şey yapabiliyorlar söyle. Kahinlik özellikler yani geçmişi geleceği görebiliyorlar Hı -hı. falan filan. Bizim Baget de zamanda sıçrayabiliyor yani onda öyle bir özelliği var. ...mış meğer... hani bütün bunları bilmiyor Bagetle birlikte bizim bizimle birlikte öğreniyor Baget'te bu bunları Hı -hı. ve e, zamanla bir şey oluyor bu ked dünyada. Bir şekilde bir e, ...tufan falan bir şeyler oluyor. Neden olduğunu bilmiyorlar. Hı -hı. Ve adayı terk etmek zorunda kalıyor kediler. O adadan kaçarken de yanına kedin patı alan birkaç kedi var. Ee, o kediler işte bu kedin patlarını dünyanın her tarafına ekiyorlar falan filan. İşte kedi nanesi bahçeleri kedi filan kurdu Kedi otu dedikleri Ke şey ha, bu mu yoksa? Olabilir valla. Ondan sonra e, işte her yer bütün dünyaya yayılıyorlar ama o kendi vatanları kadar güzel bir yerde bulamıyorlar. Hmm. Sonra birdenbire ne oluyorsa 14. yüzyılda Kedin patını unutuyor bu kediler. Neye benzediğini falan hatırlamıyorlar artık. O cadı avlarına mı denk geliyor acaba? Işte bütün bunları söyleyemem. De... Kusura kalma ben kitabı okudum. Ha, var mı kitapta bunlar? Yani zamanı gelince öğreniyorsun. Ama e, bunu e, bizim şey kahin tekir de büyük anne de söylemiyor Aha. en başta. On, onlar da bazı şeyleri bilmiyorlar gibi bir durum var. Ya da biliyorlar da tam söylemiyorlar. İşte bu kediler bu tarafa gelince bir altılı konsey kuruluyor. İşte beyaz kedi, kara kedi, tekir, sarman falan filan. Meğer bizim büyük anne de o altılı konseydenmiş. Bir de şöyle bir durum var. Eğer e, bu kedim patılar tekrar geri gelmezse tekirlerin soyu tükenecek falan. Bu arada bir tane kara diye bir kara kedi var. Çöpte yaşıyor. Bayağı serseri mayın gibi bir kedi. E, o da bizim bu e, zarif tekire kesik. Ondan sonra o yüzden e, bagete gıcık. E, bir yandan da kara büyücü yani o. Yani bir şeyler biliyor <gülüyor> bilmem ne. Mesela çöpten adam yapıyor onun böyle adam var. O da bana şeyi hatırlıyor ya. Bir tane film vardı ya kafasına ok girmiş bir eleman var. Şarkı çalınca yürüyor. <gülüyor> Neydi o film ya? Adamın adı Bernie Bernie işte. Bernie. Bernie. Filmin adı da evet. Evet. Vuduyla diriltiyorlardı Bernie. Böyle suyun altında falan kafasında okla yürüyordu ya <gülüyor> müzik çaldığı sürece. O çöpten çıkan adam da bana onu hatırlatıyor. <gülüyor> Neyse işte o da bunlarla mücadele ediyor. Engel olmaya çalışıyor falan filan ve hani işte maceranın çağrısı bu. Ondan sonra tabii büyük bir macera başlıyor, başka sırlar, başka gizemler ortaya çıkıyor ve e, kedilerin e, geçmişine dair çok derin bilgilerimiz oluyor. Nasıl oluyor da dokuz canlılar, neden suyu sevmiyorlar? Ha, üstelik tanrıları, e, hani Pisidon varken, değil mi? Ya, yani, Pisidon var zaten tabii. Su, su tanrısı, deniz tanrıları varken sudan korktular. Pisidon'u deniz tanrısı demiyor, tanrı diyor, adı Pisidon ama hani bir şekilde suyla aralarında Peki... bir. İran kedileri bu şeyde nereye düşüyor? Vallahi İran <gülüyor> o nereye? Gerçekten o iyi bir soru bu. Ya da mesela şu tüysüzler vardı ya mısırların kutsal sayı... kedisi. Mesela Nereye düşer onu bilmiyorum. O, o tür açıklamalar yapmıyor. Belki onlar başka kedi tanrılarının e, marifetleridir. Olabilir. E, onları bilmiyorum ama çok tatlı bir macera. Kedilerle ilgili e, çok başka bir dünya açıyor aslında önümüzde. E, ve e, yani aksiyon olarak da Keyifli bir aksiyon hı hı. Ee, kedi Dünya. Ee, Hani Kedilere başka bir gözle bakar mısınız? Bunu okuyup bakmaz mı? Hani bir Kedilerde bir tekinsiz bir yan ya var işte zaten. O tekinsiz yana işaret eden, o tekinsiz hı hı. yanla ilgili çeşitli açıklamalar hı hı. getiren belki. Ee, varsayımlarda bulunan bir kitap Kedunya. Ee, ben bayağı keyif aldım. Yani Benim öyle bir kediciliğim yoktur. Hani Kedi fotoğrafı paylaşmam sağda solda. Hı. Ya da ne bileyim, sokakta gördüm yanaşıp sevmem. Hiç mama dağıtmışlığım yoktur kedilere falan ama hani bu hoş bir kitap. Ee, ondan sonra bu e, dolayısıyla özellikle kedi severlerin belki de çok ilgisini evet, çekebilecek bir kitap. Ben çıktığından ama... beri adına ve kapağına kapılıp da hep okumak istedim. Bir türlü okuyamadım. Evet, işte... Merak ediyorum. Şimdi sen anlatınca daha da ilgimi çekti çok hikayesi. Çok iyi. İşte Ali'nin resimleri zaten onlarla evet, beraber. Da onlar da çok keyifli. da ayrıca güzel. E, ke Kedunya, e, kedilerin kayıp adası Kedunya. Ben hala diyemiyorum ya. Demin alıştım sandım, alışmamışım ya. Eee Kedunya. Kedunya. Ki ke, nasıl olacak? Ke Kedunya. E i̇şte öyle bir e, ke, <gülüyor> kedilerin kayıp adası Annalsta Robinette'sin e, yazdığı, Ali Çetin Kayın resimlediği paraşüt kitaptan çıkan kimin Türkçesiyleydi? Onu tekrar söyleyelim. E, İngilizceden çeviren Eda Doğançay. E, keyifli bir macera, kedilerle ilgili ilginç bir hikaye ama dediğim gibi o Tekir bana büyük anne Tekir bana Mercedes validesi hatırlatıyor ister istemez. E, ben de dolayısıyla şimdi ondan bir parça dinletmek istiyorum aranızın. Tamam edince. çok güzel olur. E, Kanto Yoruba hmm. Ella Gua ela Gua nasıl okunuyorsa bunu da okuyamıyorum. Bugün okuyamadığım bir gün değil idare ediyorum. Bu kitapta e, isimler e, konusunda evet, evet. ciddi yani, problem yaşıyoruz. Olmuyor yani. Siz benim yerime okursunuz. E, kısa Dinliyoruz. bir ara veriyoruz. Tamam. Maferefun moyuba elengu moyuba olufi yalode maferefun egum maferefun ocha maferefun ganga açe bobo bolde Barasua yo mama Kenya o Bara Kinyirabo. Para suayo mama Kenya echu bara kiñirabó para suayo Çeviri ve 94.9 açık radyodasınız. Çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap, yeni bir romanla, bir başka romanla devam ediyor. Evet, romanımızın adı Harika Tarif. Güneş Kitaplığı'nın yayımladığı bir kitap bu. Anna Lavatelli yazmış. Türkçesi Nilfer Uğur Dalaya ait kedi ülkesinden bu sefer Güney Amerika'da Amazon bölgesinde bir yemek macerasına Aa, ışınlanıyoruz. Iyiymiş. Mercedes, Merceritas Valdez de Küba dolaylarından çok hoş bir katkı evet, sağladı. Evet çok güzel denk geldi gerçekten. <gülüyor> e, öykümüz bir yemek macerası, aynı zamanda bir korsan macerası. Birazcık da aşk öyküsü, birazcık hmm. da kayıp bir aile. Bayağı yemek tarifi gibi yani bir tutam aşk, bir tutam kayıp Her çocuk. Her şeyden biraz var. Çok e, sıcacık bir öykü diye özetleyebilirim. E, Gaston'la tanışma ile başlıyor kitabın giriş bölümü. E, Gaston'un bir anısıyla başlıyor. Gaston... E, annesinin yedi yaptığı e, mükemmel çorbayı hatırlıyor. İşte e, ısrarla çorba çorba çorba diye bağırıyor hmm. annesi çorba yaptığı zaman. Mutfakta çok güzel bir karides çorbası pişiyor ve onun kokusu burnuna ulaşıyor ve e, işte patates az karidesi bol diye bağırıyor Gaston. <gülüyor> e, o zaman bana da karides az patatesi bol diyor babası e, ve bu yemeğin adı Çüpede Camarones yani karides çorbası. Kitap boyunca bu çorbanın adını sık sık duyuyoruz. Hmm. Ee, hiç kimse annesi kadar güzel bir çorbayı yapamıyor. Bir tas olsa içerdim Evet kitabın sonunda tarifi de var. Oley evet. belki de ha. Tabii ya ben yapmayı düşünüyorum. Ee, bütün tarif malzeme her şeye yazıyor. Ee, ama Gaston daha sonra bir yetimhanede yaşamını hmm. sürdürmeye başlıyor. Çünkü babası dondurma yapmak istiyor. Ee, ve dondurma makinesi araştırması yapmak üzere, dondurma güzel dondurma yapabilmeyi öğrenmek üzere bir yolculuğa çıkıyor. Ancak kayboluyor. Yani kendisinden bir daha ha. haber alınamıyor. Bunun üzerine ısır, aradan biraz zaman geçince annesi de onu bulmak üzere yola çıkıyor. Ve ondan da bir daha haber alınamıyor. Oo. Bu arada Gaston'a bakması için Gaston'u yaşlı bir komşuya emanet ediyor bir miktar parada bırakarak. Ve ee, muhtemelen onun hesaplarına göre gidip babayı bulacak, geri gelecek Hı. ve Gaston'u tekrar alacak. Ama öyle hesaplandığı gibi olmuyor. Anne de ortadan kaybolunca Gaston bir süre o komşunun gözetiminde kalıyor ama paralar suyunu çekince yaşlı kadın daha fazla bakamıyor Hı. çocuğa ve onu bir yetimhaneye veriyor. Neyse ki Gaston... Yani dondurmadan geldiğimiz yere bak. Evet. Neyse ki Gaston çok şanslı çünkü e, Peder Balkabağ ile tanışıyor bu sayede. <gülüyor> Aslında e, Peder Oblü o o diyordu sanırım. E, peder Balkabağ diye geçtiği için benim de aklımda öyle kaldı. Çok şişman, koca hmm. göbekli Peder ve En büyük meziyeti çok güzel yemek yapabilmesi. Gaston'la arasında da çok güzel bir bağ kuruyorlar bu e, konu üzerinden. <gülüyor> Gaston ne öğrendiyse pederden. İşte o, bu yemek Hı -hı. sevgisi üzerine bir sürü şey öğreniyor. Hı -hı. Ama günün birinde peder de ölüyor. Ve Gaston bir kere daha ailesiz kalmış gibi hissediyor kendini. E yani hakikaten de ikinci darbe yani. Evet. E, ve pederden geriye çok güzel bir tarif defteri kalıyor Gaston'a ithaf ettiği. E, ve Gaston yetimhaneden kaçıyor. Defteri de alarak. Hı -hı. Ve annesiyle babasını bulmak üzere yola koyuluyor çünkü onların bir şekilde hayatta olduğunu inanıyor. Ee, bu arada korsanlarla tanışıyoruz. Bir de bir grup korsan var. Ee, Kaptan Koko'nun liderliğinde Amazon'daki işte bölgedeki daha doğrusu tekneler Amazon Kralçısı diye bir gemi var. Nehir korsanı bunlar. Evet yani o gemiye saldırıyorlar bir noktada. Hmm. Tarih ne yani bu tarih günümüzde geçiyor. Ben okurken Aa, hep böyle daha eski çağlarda geçiyormuş gibi geldi, gibi geldi ama değil. Belirli bir tarih vermiyor ama yer yer bazı. Yani 20. yüzyıl yani Tabii, mesela. Hani? E, ipuçlarından anlıyorsun ha. çağdaş bir kitap, yani öykü olduğunu. E, korsanların bir aşçısı var, çok güzel yemek yapıyor. Ama bir gün e, bir gemiyi basmışlar yine soygun yapıyorlar e, ve. O sırada o gemide olan dişçi günün birinde bu aşçının diş ağrısı tutuyor. Karaya çıkıyor, dişçiye gidiyor ve dişçi e, bu adamı tanıyor. Ha. Ona fazladan e, uyuşturucu iğne yapıp hemen polisi çağırıyor, Vay ihbar arkadaş. ediyor. E, Hapsinin ve, açtığı şeylere bakmışım. Evet, Korsan doğruca hapsi boyluyor. Korsan gemisi de aşçısız kalıyor. Ve bunlar için çok şey kötü bir durum. Çünkü aşçı çok güzel yemek yapıyor. Ve Aa. bu yemeklerden mahrum kaldıkları için e, ne yapsak ne yapsak diye kulaklarına bir haber gelmişti. Amazon Kraliçesi adlı geminin e, çok ünlü bir şefi varmış. Hmm. Usta bir şefmiş. Usta e, iyi yemekler yapan bir aşçıymış. Onu kaçıralım biz diyorlar. Gaston bunun neresinde? Geliyorum şimdi. Ha. E, Gaston'da bir biçimde bu e, gemide Amazon Kraliçesi'nde e, iskaryot, Şef İskaryot'un yanında e, çırak olarak işe başlamış. Çırak değil de bulaşıkçı olarak daha doğrusu. Hı hı. E, bu İskaryot İskaryot ne kadar şey rum adı gibi değil mi? Evet. E, Fransa'da büyük bir aşçılık okulunda eğitim almış. Gerçekten iyi bir aşçı ama Gaston'u sürekli tokatlıyor. Ne yapsa koca bir şamarık gidiyor. Gaston nefret ediyor hayatta. Ee, ve İskaryot'tan daha güzel yemek yapıyor bu arada Gaston. İskariyot yokken yani. ortalıkta işte meydan kalıyor. Orada sürekli denemeler yapıyor falan. Ee, korsanlar gemiye giriyorlar Amazon kraliçesini. O sırada İskaryot mutfakta değil Gaston mutfakta. Ve e, Gaston'u tuttukları gibi götürüyorlar şefi kaçırdıklarını sanarak. <gülüyor> Ve korsanlarla, e Gaston küçük değil artık o kadar galiba. İşte 13-14-15 yani. yaşlarında daha e, ve korsanlarla Gaston'un yolu bir şekilde kesişiyor ha. ve sonra çok ilginç bir maceraya atılıyorlar. Korsanlar korsanlıkları e, korsanlıktan çıkıyorlar diyeyim. Gaston bambaşka bir e, yola giriyor. Yemekleriyle mi başarıyor bütün bunları? Evet. Yani bu arada sürekli bir... Ne vardı öyle bir kitap vardı ya ruhların evinde var böyle yemek meselesi çikolata var böyle evet. değil mi o tatlarda yine yazar da Güney Amerikalı falan mı ee, yazar İtalyan ha. Ee, ama, İtalyan ama, da olur ama, ama, ama yani tamam o, o, o kafalar İtalyan da olur yani ee, yani korsanlar korsanlar farklı bir hayat amacı ediniyorlar Gaston sayesinde ee, Gaston annesini babasını buluyor mu onu söylemeyeceğim ee, geminin kaptanının ve daha sonra hikayeye dahil olan bir iki karakter daha var. Onların rollerine de çok girmek istemiyorum. Evet, ama yani ayrıntılarını söylemeyeyim çünkü çok fazla ayrıntı var. Şimdi ben anlatırken eksik bir şeyler hmm. bırakıp o tadı da kaçırırım gibi geldi. Peki o zaman bir şey merak ediyorum. Ee, bu kadar hani yemekle ilgili bir kitap olunca... ...yemekle ilgili bir sürü de şey geçiyor mu içinde? Yani sonda bir tarif var anladım ama... Hani içinde, ...içeride de var mı? En azından yarım bile olsa ya da... Yani yemek isimlerinden bahsediliyor. Malzemeler. Ee, yani nasıl diyeyim? Tek tek tarif gibi verilmiyor hikayenin Hı -hı. içinde ama... E, ...orada o yemekleri yaparken... ...ya da yemekleri tadan insanların... ...duygularını... Hı -hı. E, o yani şu Ratatouille'un kafasında patlayan ışıklar evet, gibi. Yani. yani yemek kokuları, o baharatların e, kokularını e, oku, ben kitabı okurken o kokuyu içime çekmiş gibi oldum. E, hep öyle hissettim. Öyle hmm. bir sıcaklığı vardı kitabın. Korsanlardan birinin e, dedesi mesela şifacıymış. Gaston yüzünden o da karaya çıkıp. İşte bitkileri, bildiği bitkileri, baharatları Gaston anlatıyor. Gaston onun bilgilerinden yararlanıp başka bir şeyler de kullanıyor. Biz bu arada bir sürü işte Amazona ait bitkilerle Aa, ya da yemeklerle, işte, bak, isimlerle tanışıyoruz. Bilmediğimiz bir e, mutfak kültürü aslında evet. orası. Bayağı bilmiyoruz orayı evet. yani. Yani o korsan gemisine çıkıp yemek yemeyi çok istedim öyle diyeyim. Ha, korsanlar memnunlar yani çok Gaston'dan Çok memnunlar. Korsanlar sonradan işte Gaston'un şef olmadığını anlıyorlar. Ama? E, ama Gaston'a büyük saygı duyuyorlar. Onu esir etmekten de vazgeçiyorlar zaten. Ha bir de özgür Gaston, bir korsan. <gülüyor> tabii korsan olmuyor. Gaston'un e, annesiyle babasını aradığını da öğrenince bu arada tabii korsanlar... Her yerde e, yol aldıkları için haberleri çabuk alıyorlar ya da bir sürü şeyden hmm. haberleri var. Gaston'un annesine ya da babasına dair hiçbir şey duymamışlar, bilmiyorlar. Ama ona olabildiğince yardım etmek için söz Peki. veriyorlar. Bir anlaşma Aa. yapıyorlar daha doğrusu. E, anlaşmanın sonuna kadar da bir arada kalıyorlar. Peki bu korsanların damak zevki nasıl böyle gelişmiş? Nasıl olmuş? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Yani her korsanın yani korsan şefinin ve diğer gemideki mürettebatın e, kısa kısa geçmişlerine ha. dair ufak e, bilgiler, bilgiler, bilgiler yani. veriliyor parça parça. E, dediğim gibi çok böyle e, bir sürü ayrıntı o kadar güzel dokunmuş ki sadece kitapta beni okurken rahatsız eden e, Nasıl diyeyim? Ba bir bölümde geniş zaman kipi kullanılırken bir bölümde başka bir kipe geçiliyor ve sürekli böyle bir e, ha, anlatım yani. dilinde bir değişikliği tercih etmiş yazar. Niye böyle bir şey yaptığını e, bilmiyorum. Bana e, yani bazen bazı öykülerde e, şey iki farklı ya, anlatı e, keyifli olabiliyor, güzel oluyor ama bu kitapta her seferinde ben e, irkildim, yani. e, adapte olamadım o dile. Hmm. Ama bunun dışında öykünün kendisi, hikayenin akışı, ayrıntılar dediğim gibi işte o e, yemeklerin canlılığı, gerçekliği çok keyif vericiydi. Anladım. Tekrar kitabın adını söyleyeyim. Lütfen. Harika Tarif. Anna Lavatelli yazmış. Türkçesi Nilüfer Uğur Dala'ya ait. Gün kitaplığından çıktı. Ee, güzel, iştah açıcı bir kitabı evet. benziyor. Üstelik de Amazon nehrinde korsanlarla. Evet. Amazon nehrinde değil de Güney, Amerika'daki ha, Güney Amerika'da e, evet. nehirlerde geçiyor. Anladım. Güzelmiş. O halde bu hafta bu, bu kadar. Bu kadar gelecek evet. hafta. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiyar. Kitap Dostu sizin okulu sundu.